Günaydın Bir Dolap Kitabı'a hoş geldiniz. Günaydın. Bugün çok hassas bir konuda iyi hazırlanmış. Nesnel bakış açısına sahip güzel bir kitap var elimde. İletişim yayınlarından çıktı bu kitap. Patrick Bannon tarafından yazılmış. Olivier Mar Marbeuf tarafından resimlenmiş. Ve Tuvana Gülcan tarafından çevrilmiş. Dinleri tanımak ve anlamak. Bu kitap bugünlerde özellikle son dönemde diyelim daha doğrusu... ...oldukça... E, ...önemli bir e, yeri oturuyor bence... ...bu kitabın yayınlanmış olması çok önemli... ...Türkiye için... E, ...çünkü... E, ...din konusunda e, enteresan gelişmeler... ...yaşadığımız... E, ...bir dönemdeyiz... E, ...dinler tabi tarih boyunca her zaman... E, ...toplumları... ...toplulukları sömürmek için... E, ...kullanılan en güçlü... ...en kısa yol hatta... E, ...olmuş, en güçlü araç olmuş... ...en kısa yol olmuş... Ee, bu bakımdan çocukların, gençlerin e, dinleri nesnel bir biçimde tanımaları ve e, dinleri bu şekilde tanıyarak e, hayata devam etmeleri son derece önemli... E, laik bir bakış açısının olması son derece önemli e, kitapta bu iş için e, açıkçası çok iyi hazırlanmış bayağı kapsamlı e, bir çalışma e, Patrick Manon zaten e, bu konuda çalışan bir insan dinler üzerine e, özellikle yazıp çizen din ve kültürel düşünce sistemleri üzerine uzmanlaşmış bir e, kişi e, kitabın çevirisi de hayli iyi e, şimdi kitap e, nasıl başlıyor hemen e, kitabın ...başında diyor ki yani ilk başlık e, önemli bir başlık zaten... ...dinlerin bağrında her şeyden önce yaşam vardır diye. Yani yaşamın kendisi e, içinden çıkan bir şey. din Yaşamın içinden çıkan bir şey. Bu çok önemli bir bilgi. E, ve e, kitap işte din nedir diye e, başlıyor kısaca. Dört e, bin dine tek bir dünya. Yani dünya üzerinde... Dört bin, din 4 bin mi? dinden e, bahsediyorsa Bugün... Yani bu yani bütün tarih boyunca yani büyük ihtimalle toplam bildikleri bilinen e, dinlerden bahsediyor. Tabii e, hani bu yuvarlanmış bir sayıdır büyük hmm. ihtimalle. Yani artısını eksisini bilemiyorum. Şimdi biraz araya girmiş gibi olacağım ama. Oldum. E, <gülüyor> dinlerden e, kastedilen Dön, belli bir dönemi var mı? Yani bütün tarih e, öncesinden tabii işte şimdi zaten kadar... kitabın başı o yüzden çok önemli. Din nedir diye başlarken zaten önce bir dinin tanımını yapıyor Hı -hı. vesaire ve insanlık tarihi boyunca dini inceliyor. Yani din nasıl ortaya çıktı? Nasıl insan dini Üretti bundan bahsediyor zaten başlangıcında ee, burada çok önemli yani giriş bölümünde çok önemli birkaç nokta var bunları okuyacağım yani onları atlamak istemiyorum çünkü çok çok önemli e, buluyorum bunları ee, öncelikle diyor ki işte din nedir sorusuna yanıt verirken bütün dinler her şeyden önce temel bir maksada hizmet eder toplum içindeki yaşamı düzenlemek ve devamını sağlamak İnsanların taptıkları asıl tanrı toplumun kendisidir. Tanrıların ve ibadetlerin tek bir rolü vardır. Kabilenin veya aşiretin sonra da halkın ve milletin ölümsüzlüğünü sağlamak. Bir tanrıya tapınmak üstün güçlere boyun eğmek değil tanrısal olanla imtiyazlı bir iletişim sistemi kurmak anlamına gelir. Diyor, Bu çok önemli bir bilgi. E, mantığını açıklamak için din denilen olgunun mantığını açıklamak için çok önemli. Ve tabii şunu da söylemek lazım. Bir imtiyazlı iletişim sistemi kurmaksa bu bu imtiyazı kötüye kullanmamak da gerekiyor. Ardından işte yapısını anlatmaya çalışıyor dinin. Evrenin işaretlerini anlamlandırmayı öğrenmek, işte kendi simgelerini yaratmak, işte ayinler yaratmak, tanrısal olanla iletişimin kolaylaşacağı kutsal bir alanın ayrılması vesaire gibi bu konulara değiniyor ve sonra yine çok çok önemli bir bölüme geliyoruz. Bu bölümde Diyor ki başlığını okuyayım dinsel zaman ve tarihsel zaman benzer şekilde evrilmez. Ee, burada söylediği şey şu okuyacağım yine e, burayı. Ee, din düşüncesi bireysellikleri birbirine yaklaştırma eğilimi taşır. Dinsel olan siyasi olanı aşar. Siyaset yaşamın dünyevi boyutuyla uğraşırken din yaşamın ebedi boyutuyla ilgilenir. Siyaset günü gününe cereyan ederken dinler zaman dışı olarak benimsenme arayışındadır. Yani dinle siyaset arasındaki ayrımı burada bu bölümde hı hı. özellikle koyuyor. Çünkü bu ikisini birbirinden ayırmadığımız zaman e, ortaya çıkan şey aslında çok tabii kötü bir şey oluyor. Evet. E, ve e, diyor ki e, işte her ne kadar siyaset insan yaşamının gündelik idaresine ebedi bir boyut Getirmeye çalışıyorsa da yalnızca din kutsal bir bağlamda yani din dışı olan işlerden uzakta insanın kendini kendisinin ötesinde yansıtabileceği zaman dışı bir mantık içinde evrilir yani siyasetin tüm yaşamı kapsama çabası da aslında o kadar doğru değil yani işin e, bu yanını da ihmal etmeyelim diyor e, tabi burada çok e, önemli e, bir paragraf var. Siyaset topluma meşruiyetini kabul ettirebilmek için zaman zaman bireylerin manevi nitelikteki beklentilerinden destek alır. Din ve siyaset aynı eksende evrilmez. Siyaset yatay olarak etkindir. Bir bireyler topluluğundan diğerine uzanır. Oysa din kendini dikey olarak ifade eder. İnsanın evrendeki yerini ve rolünü kavrayabilmesi için onun üzerinde olana ulaşmaya çalışır. Yani ayrımı çok net bir biçimde ayrı evet, çok ayrı iki şey zaten çok açıkça söylüyor ki şu paragrafın sonunda Bugün hala bazı siyasi sistemler daha kolay yönetmek için bir halkın dinsel duygularını kendilerine mal ediyor ve manevi iktidarla dünyevi iktidarın birbirine karışması bazen çatışma durumlarına neden oluyor Oysa dinsel zaman ile siyasi zamanı, zamanın kaderlerinde birbirleriyle karşılaşmak yoktur İkisi sonsuza de kesişmeyen paralel iki doğru gibi ayrı ayrı alanlarda evrilir. Yani e, daha açık ifade edilemezdi. Evet. Yani, dinle siyaseti birbirine karıştırmayın. E, bunun hiçbir manası yok. E, bundan söz ediyor ve e, ardından e, dinler öncesi dinler başlığıyla insanın işte ilk insan olmaya başladığı, Hı -hı. bugün insan dediğimiz anlamdaki yaşama e, başladığı, Dönemden itibaren din fikrinin nasıl oluşmuş olabileceğini tartışmaya başlıyor bunu e, araştırıyor ama diyor ki şimdi diyor bu biz bugünden o döneme bakarken yani tarih öncesi insana bakıyor işte mağarada yaşıyormuş böyle işte kıllı bir yaratık taşları birbirine vurup alet yapıyor filan şimdi onun yaşamına bugünden bakıp anlamaya çalışıyoruz Heh. bunun ne kadar zor olduğunu anlamak için diyor şunu düşünün 100 milyon yıl sonrasından bir zaman yolcusu gelip bizim bir futbol sahamıza baksa ne düşünürdü acaba bunun ...güneş kültüne ait bir tapınak olduğunu mu düşünürdü? Yani her tür varsayıma açık. Evet yani hani ne düşünürdü? Dolayısıyla anlamak o kadar kolay değil. Tahmin yani, yürütülebilir sadece. Yani evet bir şeyleri, bir takım izleri okumaya çalışırız... ...o izleri yorumlayabiliriz tamam. vesaire ...ama gerçekten de bunu bilmemiz çok kolay değil e, aslında diyor. E, anlamamız çok kolay değil diyor ve... ...bu e, dönemde işte mesela şöyle sorular soruyor. Ölüleri gömmek bir dinin ortaya çıkışının ilk işareti midir? Ee, ...nasıl yaşadıklarını tabii bu e, dönemde insan topluluklarının e, anlatıyor. İşte ilk din simgesi, aşı boyası. Ölüler, ölüler gömülürken kullanılan bir takım malzemeler var. Ee, bu malzemeleri kullan Yani bir ölüye bunu sürüyorsan ha. bir anlamı olmalı. Niye sürüyorsun? Sonrasını büyük ihtimalle yani öldükten sonra olacak bir şeyle ilgili. Yani en basitinden... Kurtlar yemesin aşı boyası sürdüğümüz yeri yemiyorlar gibi bir düşünce bile olsa ölümden sonrasını düşünmeye başlamış oluyor artık. Dolayısıyla aşı boyası ilk dinsel simge olarak ortaya çıkmış. Ondan sonra bir de duvarlardaki el izleri var. Mesela hep bir küçük parmak ve onun yanındaki parmak. ikisinden birinin kesik olduğu el izleri. Yani avuç içi basılmış olduğu için parmak katlı duruyor olamaz. Dolayısıyla parmak kesilmiştir. Ve bu kadar çok kesik parmaklı eksik parmaklı el olduğuna göre bu bir... Dini bir şey olsa gerek yani hı hı. bunun bir anlamı olsa gerek e, diye düşünüyorlar. Ve e, kadın etrafında aslında bütün bu dinsel düşüncelerin tapınma e, arayışlarının vesairenin kadın etrafında ortaya çıktığını anlatıyor. Kadının çünkü doğurganlı mucizevi hı. bir... ana tanrı çakültü. Yani. Evet ve bu dönem çok enteresan işte kadınların memelerinin kalçalarının açıkça vurgulandığı işte... E, doller diyelim hı hı. ki işte küçük heykelcikler ya da resimler var ee, ve hani bu cinsel olarak kadın vurgulanıyor anlamına geliyor. Oysa aynı dönemdeki erkekler penisleri olmadan tasvir edilmişler. Çünkü erkeğin doğurganlıkta üremedeki rolü henüz anlaşılmamış. İkinci bir rol, ikincil bir rol bir tür figüran yani hı hı. erkek bütün bu iş içinde. Dolayısıyla da kadın etrafında. Başlamış bütün bu e, tapınma ki bunu da aklımızda tutalım bu bilgi çok önemli yani en başta kadın etrafındaydı hı hı. bu çok önemli bir bilgi e, ardından işte devam ediyoruz e, tarımın icadı tanrıların doğuşu diye bir bölüme geliyoruz çünkü artık işte insanlar yerleşik düzene geçiyor bunun çeşitli nedenleri var tarihsel süreç içinde bütün bunları da tartışıyor zaten ve e, tanrılar nasıl doğdu bunu anlatıyor. İnsan Tanrı'yı nasıl icat etti bir, an, bir anlamda bunları e, anlatıyor. E, ve e, ardından e, biraz daha tabii işte artık oradaki o dönemlerden itibaren yerleşmiş olan bir takım adetler, davranışlar, tabular, ritüeller vesaireler var. Bunları paralel olarak inceliyor. <gülüyor> Karşılaştırmalı olarak inceliyor. Ve e, mesela... E, Fititlere falan mı geldik artık? İşte şimdi daha ilerliyor yani artık 4000 tane din var demiştin de fititlere bin, bin tanrılı Tanrı derler zaten. Bir halk evet, denir ya. Yani şimdi mesela şöyle bir şeyden bahsediyorum karşılaştırmalı derken buradaki bu bölümler yani e, belli başlı büyük birkaç dini ele alana kadar ki bölümler genelde tarihsel süreci farklı dönemlerde birbirleriyle karşılaştırarak birbirinin yerine nasıl geçtiğini göstererek anlatıyor. Mesela kayın ağacı işte. E, üzerinden. Keltlerin hmm. e, kutsal takvimlerine göre yılın ilk ayıyla özdeşleşirmiş kayın ağacı ve e, nasıl okunduğunu bilemiyorum ama Birk gibi bir sözcük. Hmm. Ve e, Azize da yortusu var bir de. Hmm. Zaten hep yani, evet, hep yani bu bağlar bugünkü günler özel günler kişiler geçmişe yani işte hep o bağ var. Bağlı. Yani aslında insan e, bir biçimde bir şey koymuş ortaya bir işte manevi ihtiyaçlarını karşılayacak işte bir şeyler ortaya koymuş ve onları sürdürüyor. Yani biz e, şu neden önemli e, dinlerin e, üzerinden yani şuradaki e, tanımla söyleyecek olursam eğer e, dinin hedefi toplumu kurmaktır parçalamak değil. Dinin önerdiğinden farklı olduğu bahanesiyle ötekini dışlayan bir inanca aslında pek sık rastlanmaz. Bu dışlayıcı mantığı benimseyen dinsel örgütlenmeler ait olmadıkları bir zaman boyutuna yani bir toplumun siyasal zaman boyutuna girmiş demektir. Bu bilgiler o yüzden önemli. Evet. Bu paralel karşılaştırmalı e, bilgiler o yüzden önemli. Tuğlalar Öteki, gibi üst üste birbirinin üstüne eklenerek evet, yani Hepsi delikmiş. aslında birbirinin temelinde var. Hepsi birbirinin içinde var. Hepsi birbirini kapsıyor. Hepsi birbirini yapıyor. Birbirini mayalıyor. Bir biçimde e, bunu görmek... Çok çok önemli e, dolayısıyla. E, ve işte e, geçiş törenleri vesaireler bütün bunları e, anlatıyor. E, bir de şimdi şu, sonraki dönemde şey meselesi var ya... ...kadının tanrıdan değil erkekten e, yaratılması meselesi. Hı hı. Yani en başta ne dedik? E, ta, tarih öncesi dönemde kadın etrafında bu tapınma e, eylemleri örgütlenmişken... ...tarımdan sonra bir şekilde bir bakıyoruz kadın e, erkekten yaratılmış oluyor. Hı hı. Bununla ilgili bir takım açıklamalar e, var burada bu, e, işte e, ve diyor ki yani büyük bu basbaya eşitsiz ve kesinlikle bir erkek tarafından yazılan yaratılış versiyonu hiç şüphesiz tarımdan ve toplumsal sorumlulukların cinsiyetçi dağılımından kaynaklanan değerlere dayanmaktadır diye de bir e, yorum e, koyuyor ve e, kutsal metinlerdeki çeviri hatalarından burada enteresan hı. bir Örnek var yine benzer bu konudan gidiyor. Ee, işte diyor ki kadının ilk erkeğin kaburgasından yaratıldığını ileri sürüyor ikinci tekvin. Ancak bu yorum İbranice kaburga değil yan yanında anlamına gelen tela sözcüğünün çevirisinden kaynaklanmaktadır. Ancak olan olmuştur çünkü pek çok kimse tekrar edilen her şeyin doğru olduğunu inanır. Yani yan yanında anlamına gelen tela sözcüğünü birisi kaburga diye çevirmiş. Hmm. Ne kadar değişiyor yani, yandan, yandan. Ve bambaşka bir şeye dönüşü vermiş e, bir yandan. Bunda çok önemli bir bilgi. Sonra e, artık işte günümüz dinlerine kadar bütün bu e, işte tufan e, anlatıları vesaire Bunlar çünkü ortak anlatılar Hı -hı. bütün dinlerde. Onlara değiniyor. Ne, hangisinde nasıl ele alınmış? Yani mayalarda da var ama bu çok enteresan. Evet bütün yani, kültürlerde evet, bir tufan vardır. Mutlaka, mutlaka. var. E, ondan sonra işte e, günümüz dinleri e, diye... İşte Musevilik, Hristiyanlık, e, bunların işte varsa içlerinde bölümleri, İslam, e, ondan sonra e, Hindu, e, Hinduizm e, var, işte Şintoizm var, e, açıklı, e, anlatılan, ele alınan bölümler içinde, işte Sihizm var. Budizm de var. Var tabii Budizm de var. Bunlar yani belli başlı, çok büyük kitlelerin <gülüyor> e, işte hayatında yeri olan, Dinler bunları anlatıyor ve arada mesela çok ilginç bilgiler var mesela şehit kavramıyla ilgili çok enteresan bir bilgi Yunanca martur şehit şahit anlamına gelmiş pardon düzeltiyorum Yunanca martur şahit anlamına gelirmiş bu Fransızca'ya martir olarak hı hı. geçmiş ve açıklaması kör ve nedensiz şiddetin kurbanı yani hiçbir neden olmadan birisi eziyete uğruyorsa o şehit ...oluyor. Yani aslında hani çok kutsal ...bir şey olarak da anlatılıyor ya ...yani pek onun ilgisi yok. Hatta e, ...ölmesi bile gerekmiyor kişinin ...şehitini ölmüş gibi. Ve öyle bir durum var ve şehitlerin ...aslında yani şehit ölmüş bile ...olması gerekmiyor. Mesela bir e, Azize Tekla varmış. Hristiyanlığın ilk kadın ...şehidi. 80 yaşına kadar yaşamış. Gördüğü eziyet yüzünden şehit hmm. ...ilan. Yani çok ...aslında kavram farklı bir şekilde ...evriliyor şu anda. Evet. Bizim elimizde şu anda evrilen bir kavramdan bahsediyoruz dolayısıyla. Sonra mesela işte anlatıyor vesaire işte İslam'daki ayrılıkların kökeni. Yani işte Şiilik, Sünnilik işte bir miras çatışması olarak bunu da ele alıyor. Ve işte diğer şey sonunda da kitabın bütün bu kavramları vesaireyi ele aldığı bir sözlük bölümü var. Ama ondan önce layıklık nedir diye çok önemli yine bir... Bölüm var laikliği güzelce açıklıyor ve diyor ki dinler artık toprağa bağlı değil inananlarla birlikte geziyor. Herkes manevi bagajını yanına alıyor. Laiklik herkesin kendi dinsel kültürünü özgür bir şekilde yaşaması ve ifade etmesi için var olan tek teminattır. Çok doğru çünkü artık olduğumuz yerde doğup büyüyüp ölmüyoruz. Hı hı. Ve e, o zaman nasıl kendi inancımızı varsa eğer bir inancımızı yaşayacağız ...gerçekten de bunun bir teminatı olmalı... ...tüm insanlık için, tüm dünya için... ...ve bu ancak ve ancak layıklık olabilir. Hı hı. Yani bu çok açık ve net. Ee, <gülüyor> ee, dinsel düşünce sistemleri... ...ruhu özgürleştirir. laiklik insanı. Bunlar birbirini tamamlayan... ...ve bu yüzden ayrılmaz olan iki değerdir. Çünkü eğer kültürel çeşitlilik... ...zenginleştirici olduğu kadar... ...kaçınılmazsa, laiklik de... ...olgun ve insancıl bir toplumun... ...ifadesidir. Yani bugün... E, ...bir bakanın layıkçı... <gülüyor> diye hani ne bir kavram yani, oldu böyle Yani neresinden yarattıysa işte hani e, Hani onun için hani bu açıklamalar çok değerli e, Dolayısıyla bu kitap dinleri tanımak ve anlamak iletişim yayınlarından yayınlanan e, bu kitap e, Hem yetişkinlerin çocuklarına dinle ilgili çocukların dinle ilgili sorularını yanıtlarken ...bir rehber olarak kullanabilecekleri bir kaynak... ...hem de artık belli bir yaşa, belli bir olgunluğa gelmiş gençlerin... ...bir şeye inanıp inanmayacaklarına karar verirken... ...inanacaklarsa neye inanacaklarına karar verirken... ...kullanabilecekleri bir kitap... ...açıklayıcı, nesnel bir kitap... ...dolayısıyla bu kitabı öneriyoruz... ...ve şimdi şarkımız çalmaya başladıktan sonra... ...arayan ilk dinleyicimize de... ...İletişim yayınlarından Dinleri Tanımak ve Anlamak adlı kitabı armağan edeceğiz... Ee, şarkımız kısa süre önce gösterime giren e, Brave adlı filmden Touch the Sky, Julie Fowlis söylüyor. E, telefon numaramızı da hatırlatalım 0212 343 4040. For my own time When the cold wind is calling İletişim yayınlarından çıkan Dinleri Tanımak ve Anlamak adlı kitabı dinleyicimiz Fuat İnce bizden armağan olarak kazandı. Kendisiyle yayından sonra iletişime geçeceğiz. Sana yine çok az zaman bıraktım. Olsun. Ee, güzel bir bölümdü ilk bölüm. Ee, biraz daha eğlenceli bir şeylere geçelim şimdi. Ee, elimde bir çift kız kız kitabı var <gülüyor> <gülüyor> ben bunları böyle tanımıyorum aslında ben kız kitabı denilen o pembeli prensesli kitapları hiç sevmem o bu onlar gibi değil neyse ki ee, İgi ve Ben e, Jenny Valentine'ın e, yazdığı çizerini de hemen e, Joe Berger'in resimlediği ve Tuna Alemdar'ın Türkçe'ye çevirdiği Tudem yayınlarından çıkan İgie ve Ben dizisinden bahsedeceğim. Ee, İgi ve Ben ilk kitap ikincisi İgi ve Ben Mutlu Yıllar Adını taşıyor ee, İki kitabı daha var yazarın ee, Onlar henüz Türkçe'ye çevrilmemiş ee, İgi ve Beni Anlatan kişi Flo isminde ee, Bir evin Büyük kızı abla ee, Bir de onun kardeşi var İgi Aslında e, bir zamanlar İgi'nin adı Sen'miş bir sabah uyanıyor Aile ona ne derse desin hiç ilgilenmiyor. Duymuyor onları. Sem de kim diyor. Sem diye birini tanımıyorum diyor. Ve kendisinin İgi olduğunu söyleyerek <gülüyor> <gülüyor> böyle güne başlayan bir çocuktan bahsediyoruz. Amanın. <gülüyor> i̇şte annesi babası ablası da bozuntuya vermiyorlar. İşte İgi şunu getir İgi bunu getir. Hadi İgi şöyle yap İgi falan. O, o gün öyle geçiyor. Bir süre sonra İgi oyunundan vazgeçeceğini düşünüyorlar. Ertesi gün yine igi olarak hayatına <gülüyor> devam ediyor ve odasında üstünde sem yazılı her türlü resim işte oyuncak, eşya, ayıcık hepsini bir kutuya dolduruyor. Bunlar sema aitmiş galiba alın ne yapacaksınız yapın deyip Aman, veriyor. Iyi, hayır hiç tutarlı ya her gün başka biri olarak uyansaydı. <gülüyor> Yok hayır ondan sonra igi olarak devam ediyor. Aile de benimsiyor zaten ee, ona igi yazılı eşyalar alıyorlar e, devamında. Yani hiç böyle sorun yaşanmıyor. E, ilgi bu davranışından da anlayacağımız gibi son derece kararlı bir çocuk. E, ne yapıyorsa yaptığı şeyin arkasında duruyor ama bazen tabii çocukça e, saçmalıkların peşinden giderek e, aileyi biraz zor durumlara da düşürebiliyor ama çok eğlenceli bir çocuk ve e, bunları hep Flo ablası Flo'nun ağzından dinliyoruz. Yani hep Flo anlatıyor. E, İgi'nin işte e, hayatından komik olayları böyle kısa öyküler şeklinde anlatıyor. E, o bakımdan kitabı okuması çok keyifli. Çünkü e, Jerem James'ten daha Hı -hı. önce bahsetmiştik yazmıştık. E, ya da işte felaket herine gibi. Ramona belki Ramona birazcık daha büyük yaş grubu ama Ramona dizisi gibi yani küçük Hı -hı. kısa kısa öykülerden oluşuyor. Ee, o nedenle okumaya yeni başlamış. Hani, ikinci yani sekiz yaşındaki çocukların daha biraz daha büyük çocukların belki çok keyifle okuyabilecekler. Yer yer resimlerle de böyle hafifletilmiş ee, eğlenceli kitaplar. Ee, burada... Aile, buradaki anlatılan aile de çok hoşuma gitti. Çünkü genelde e, ideal, işte doğru, düzgün şeyler öğretmeye meraklı anne baba tiplemeleri olur bazen kitaplarda. E, onları okurken ben çok sıkılıyorum. Yani asla öyle bir anne baba yoktur. Yani ideal olmaya çalışırsın <gülüyor> ama mümkün değildir. E, burada da tutarlı bir anne baba var. E, ama kesinlikle ideal değiller. İşte arada birbirleriyle de çatışıyorlar ya da... İşte annenin hayır dediği şeye baba oradan kaş göz yaparak çocuklara destek çıkıyor. Onların da zayıf yanları olduğunu görüyoruz. O bakımdan çok gerçek bir anne baba karakteri çizilmiş. Ve bir yandan dedim de dediğim gibi Flo'nun ağzından aktarıldığı için Flo da sonuçta bir çocuk. hani iki küçük, beş yaşlarında bir kız çocuğu ama Flo'nun yaşını tam olarak bilmiyorum. O da sonuçta ilkokula giden bir çocuk. Zaman zaman abla gibi bir bakış açısıyla yaklaşsa da kendi aralarında bazen ittifak kuruyorlar ama çok çocukça bir ittifak oluyor. Anne baba her şeyin farkında aslında ama onlar da bozuntuya vermiyorlar ve çok komik durumlara ama düştükleri yani oluyor. Gerçekten çok anlayışlı mı demeliyiz ya da her şeye bu kadar hazırlıklı anne babalar yani mesela çocuğun kalkıyor bir gün ve ben iyiyim diyor. Evet. Yani hani buna hazırlıklı olunabilir mi ki? Yani o an oyun gibi hemen katılıyorlar buna. Sonradan bakıyorlar ki çocuk böyle olmasını istiyor ve saygı gösteriyorlar. <gülüyor> Güzel yani. yani kitabın boy, adı zaten İgi ve Ben. Ee, mesela bir bölümde e, bunlara tekerlekli ayakkabılar hediye geliyor. Önce evde test ediyorlar. Kayıyorlar kayıyorlar ondan sonra gittikleri her yerde zemin incelemesi yapılır <gülüyor> burada güzel kayılırdı yok burada kayılmazdı falan Bu arada diye. bu tekerlekli ayakkabı dediğimiz paten değil değil mi şu altında hakikaten evet. bir tekerlek var hani toplumun evet. üstünde kayıyorsun <gülüyor> falan evet. Sonra bir gün annesiyle babası <gülüyor> e, bugün e, sanat eserleri görmeye gideceğiz diyorlar ayakkabılarla da gitme izni ka kapıyorlar o gün. Ondan sonra büyük bir müzeye gittiklerinde bir bakıyorlar. Pist işte burası cennet. Koca bir rampa var ve işte annesiyle basa hadi gidin bekliyoruz sizi deyip orada onlara kaçamak bir kayış izni bile veriyorlar. Yani neredeyse kendilerine de birer çift ayakkabı almışlar mı diye soracağım Yok. için. Yok <gülüyor> almamışlar ama sonuçta İlgi ve Ben dizisi Tudem yayınlarından çıkan Jenny Valentine'ın yazdığı dizi çocukların... Kısa sürede yani keyifle okuyabilecekleri kısa öykülerden oluşan e, Okumayı eğlenceli kılan o kitaplardan hı hı. E, Bu nedenle genç küçük okurlara tavsiye ediyorum ben Eğleneceklerine eminim O zaman bu haftalıkta buraya kadar yine süremizi doldurduk Gelecek hafta görüşmek üzere Görüşmek üzere hoşça kalın. Bir Dolap Kitap için çocuk kitabı hazırlayan mesuranlar banmak soyy ve Yıldıray Kara kitap dostu sizin okulu sundu